Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men walah Allah nasip ederse bu hafta inşallah Buruç suresinden kaldığımız yerden devam edeceğiz tefsir derslerimize Buruç suresi ilk ayeti kerimede geçen Buruç kelimesinden adını almış Mekke'de nazil olmuş surelerden bir tanesidir 22 ayettir Burç Suresi ve Allah Subhanahu ve Teala bu surenin ilk ayetinde şöyle diyerek sureye başlıyor. Vessemaa'izatil buruc. Burçları olan göğe andolsun ki defalarca anlattık Allah mahlukat üzerine yemin eder. E, burçları olan göğe andolsun derken burçlar nedir? E, müfessirler burayı biraz yorumlamışlar. Yıldızlar demişler, gezegenler demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Yani Allah göğü bir şeylerle süslemiş. Müfessirler farklı farklı görüşler bu konuda beyan etmişler. Tabi hepsi yorumdan öteye gitmez. Çünkü Allah sözü söyleyen, sözdeki kastı kim bilir? Sözü sarf eden bilir. Bizim sadece o sözden anladığımız şey bir yorumdan öteye varmaz. Netice itibariyle müfessirler farklı farklı görüşler belirtmişler ama dediğimiz gibi Allah yarattığı bir mahlukatı yemin ediyor. Vaseme, iddeti buruş, ve Yümi vaad olunan gün, vaad olunan gün güne yemin olsun diyor. O da kıyamet günüdür müfessirlerin çoğunluğun üzerinde olduğu görüşe göre. Çünkü Allah o günü vaad etmiştir. İnsanların bir kısmını azap edeceğini, bir kısmını cennete koyup nimetlendireceğini Allah spanatara vaad etmiştir. Üçüncü ayet, va şahide ve meşhud şahit olana ve şahit olunana Allah yemin ediyor. Burada meşhut olan yani şahit olunan ifadesi için müfessirler farklı tanımlar yapmışlar. Arefe günüdür diyenler var. Cuma günüdür diyenler var. Şahit olunan günler olarak. Buna benzer farklı tefsirler var. Tabi i̇bn Abbas'tan, Dahak'tan, Tavustan ve Ata gibi tabinin ve sahabenin büyüklerinden bu görüşleri naklediyorlar. Allah en doğrusunu bilendir. Şahit olana ve şahit olunana yemin olsun ki hak kelime şahitlik edenler müminlerdir. Şahit olunan ise o hak kelimesinin ta kendisidir. Gutile ashabul uhdud. Uhdud ashabı ölsünler, kahrolsunlar. Arapça uhtut e, hendek demektir. Hendek kelimesinin çoğulu demektir. Hendek ise toprağa kazınan çukurun adıdır. Burada da İbn-i Kesir rahmi olan belirttiği gibi tefsir ehli ihtilaf ettiler. Nerede ihtilaf ettiler? Uhdud ashabı kimdir? Genelde insanlar arasında meşhur olan rivayet Kral çocuk kıssası diye bilinen, İmam Müslim'in sahinde tahriyip ettiği, İmam Ahmet bin Hanbel'in de Müsned'inde tahriyip ettiği uzun bir hadiste anlatılan kıssadır. O da İsa Aleyhisselam'ın vefatından 200 yıl sonra, peygamberin gelişinden 200 yıl önce, Necran bölgesinde, Yemen'de, Hristiyanların müminlerinden, daha peygamber gelmeden, e, İncil'in hükmü nesholunup kaldırılmadan, o ümmetteki Müslüman olan, e, o ümmetteki İsa, İsa Aleyhisselam'ın yolunu takip eden insanların geçirdiği imtihanın kıssasıdır. Birinci en meşhur olan tefsir. İkinci tefsir ise, Fars bölgesinde, Farislilerin bölgesinde e, Farslı bir kralın içkiyi helal sayma girişimi neticesinde oranın Rabbani alimlerinin içkin haramlığını beyan etmesi üzerine e, krala karşı gelince bu tahrifi alimler engellemeye çalışınca oranın kralı ve yöneticisi e, hendekler kazdırıp içine ateşler yaktırı, o alimleri o ateşe atmıştır. İkinci tefsiri de budur. Üçüncü tefsir ehlinin gene naklettiği Şam bölgesinde buna benzer bir imtihandır ki bunların üçü de farklı farklı bölgelerde farklı farklı şahıslar hakkında anlatılmış. Ancak ana düşüncesi temel konusu aynı olan şeydir ki o da biraz sonra ee, وَمَا نَقَمُوا minhum illa مِنْ يُؤْمَنِ بِاللّٰهِ الْعَذ۪يدِ <الْحَمِيد> hamid Ayetinin ana fikrini oluşturan meseledir ki onlardan alemlerin Rabbine iman ettikleri için intikam aldılar. Kafirler güruhu, müminlerden alemlerin Rabbine iman ettikleri için intikam aldılar. Üç ayrı bölge, üç ayrı topluluk ama hepsinin e, Müslümanlara zulmetme sebebi bir. O da alemlerin Rabbine kulluk etmeleri. Sonuç itibariyle en meşhur olan kıssa üzerinden biz tefsiri yapmaya gayret edeceğiz. Oradan ibretleri almaya gayret edeceğiz ve devam edeceğiz inşallah. Ashab uktut, kütül ashabu Onlar ki ne yaptılar? Kendileri ateş endeyinin çevresinde oturmuşlardı, ateşi yakmışlardı ve insanlara o ateşe fırlatıyordular. İdhum aleihakud, vahum alame Ve müminlere yaptıklarını seyrediyordular. Ateşi yaktıktan sonra, çukurları kazdıktan sonra. Onun başında neyi bekliyordular? Müminlerin ateşte yanışını bekliyorlardı. Sahih Müslim'in lafzıyla rivayet edildiğine göre Peygamber Salasam bir gün oturuyorken arkadaşlarına, ashabına dedi ki sizden önce dedi bir kral vardı. O kralın bir sihirbazı vardı ve onunla insanları büyülerdi. Yani etkisi, gücü, boyunduru altına almak için onların gözlerini boyardı. Sihirbaz yaşlanınca Dedi ki bana bir çocuk gönder, ben de o ilmi ona bırakayım ki benden sonra o devam ettirsin. Bakın, e, burada çok büyük bir ibret var. Birincisi, e, batıl bir ilim de olsa, batıl bir ilim de olsa sahibinin mezara götürdüğü ilmin iyi veya kötü olsun hiçbir değeri yok. Ama o ilim yeni genç nesillere miras bırakılırsa o zaman değerli ve kıymetli olur. Batın ehli şeytanın taraftarları bunu çok iyi biliyorlar. Bildikleri için de kraldan sihirbaz bir tane çocuk genç istiyor. Niye? Gençken beyni alınan bilgi mermere yazılan yazı gibidir. Siz toprağa yazdığınız yazı su geldiğinde gider, plaja yazdığınız, kuma yazdığınız yazı. Ama siz mermere yazı yazsanız, üstüne toprak dağıtsanız, üstüne su dağıtsanız yazı sökülmez yazıldığı yerden. O yüzden beyinler genç iken verilen bilgiler çok daha kalıcı, çok daha sağlam olur. Tağutlar da bunu çok iyi bildikleri için çocukları okullara alıyorlar. Hatta 7 yaş da yetmez diyorlar. Onu biraz daha aşağı çekmek için şu anda yasalar çıkartıyorlar. 5 yaşına indirmek için. Neden? Batılı 7 yaşından sonra günde 6 saatten haftada 5 gün okulda zaten sokuyorlar. Eve dönünce de gece 12'ye kadar televizyonla sokuyorlar. Gece 12'den sabah namazına kadar da internetle sokuyorlar yetmiyor. Diyorlar gene ifsadı gerektiği kadar yapamadık. İfsadımızı daha arttırmamız lazım. Çünkü Rableri olan sahte Rableri olan şeytan, iblis bundan da razı değil. Daha fazlasını istiyor. Ne yapalım? 5 yaşında alalım 5 yaşında vermeye başlayalım. O yüzden mesela bugün Türkiye'de en meşhur olan programlarda 3-5 yaşında çocuklar Şarkı söylettiriliyor, onlara çıkartılıyor. Bak müşrikler kendi dininin ilmini gençlerine miras bırakıyorlar. Genç çocuklara kızlı erkekli dans yarışmaları düzenliyorlar. Büyüklere yapılanların aynısı küçüklere yapılıyor. Niye? Bilgi ister kötü olsun ister iyi olsun birine miras bırakılması lazım ki o devamlılık sağlanız. Şeytanlar bunu çok iyi bildikleri için kahin hemen ne diyor? Bana bir tane çocuk var ben o çocuğu yetiştireyim o zaman Müslümanlar şeytanların bildiği bu bilgiyi Allah'ın haber verdiği üzere bilecekler ve bunun gereğiyle de amel edecekler. Bugün Brezilya'da, Güney Amerika'da her aile bir tane Hristiyan olan her aile bir çocuğunu rahip, papaz olsun diye kiliseye bağışlar. Yani dine Allah'a kurban eder yani. Bunun Türkçesi budur. Müslüman iseniz, <gülüyor> Allah'ı ibadette birlediyseniz, o zaman değil bir çocuk, bütün çocuklarınızı Allah kurban edecek şekilde yetiştirmeniz lazım. Bütün çocuklarınızı Allah'a kurban etmeniz lazım. Tıpkı İbrahim'in İsmail'i Rabbine kurban etmeye kalktığı gibi. Tıpkı nice salihlerin evlatlarına küçük yaştan beri Allah'ın kitabını ezberlettikleri gibi. İmam Şafi'ler, Ahmet'ler, Malik'ler hepsi Müslüman babaların çocukları. O Müslüman babalar 9-10 yaşında onlara hafız yapmışlar, 9-10 yaşında hadis hafızı yapmışlar, dini onlara, ilerleyen yaşlara kadar, 20-30 yaşına kadar sürekli ilim okumaları için maddi yardımlar yapıp onlara bakıp besleyip, onların dine hayırlı insanlar olması noktasında çaba ve gayret sarf etmişler. O yüzden şeytan etba her zaman ne yapacaklar onla, her zaman ama her zaman. Bu taahhuti okulları, medreseleri açık tutacaklar ki oralarda genç beyinlere pis zehirlerini akıtsınlar, küfürlerini akıtsınlar, haramlarını akıtsınlar. Mesela e, sosyal paylaşım artık o kadar yaygın bir şey oldu ki artık televizyon haberlerinde bile bugün en çok şu video tıklanmış, bugün en çok bu tıklanmış bunlar anlatılıyor. Sosyal paylaşımda çok yaygın olan bir video var. Bir tane okul gösterisi 23 Nisan'da işte iki tane kız iki tane erkek çocuğu. Beş yaşı aşmaz olsun olsun. Yedi yaşında olsun. Çocuklar işte üzerlerinde kıyafetler var. Onları atıyorlar. Soyunuyorlar kızlar. İşte çok daha böyle e, modern denen batıya uydurulmuş <gülüyor> mini etek diyorlar. Etek demeye şahit lazım. Bilmem nereleri ortada. Öyle bir kıyafetle dans etmeye başlıyorlar. İşte çocuklar geliyor sarılıyorlar böyle sanki. Ya beş yaşındalar ama müşrikler dinlerini evlatlarına miras bırakıyorlar. E sen, ben alemlerin Rabbine ibadet ediyoruz. Niye kendi dinimizi çocuğumuza miras bırakmayalım? Niye benim çocuğum elinde silahla Allahu Ekber diyerek gezmesin? Gesin. Çünkü onun dedeleri sahabe de öyleydiler. Sahabe ilk çocuğunu öğrettiği şey اَامَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالتَّاغُوتِ kelimesiydi. İbni, İbni İshak ve İbni Hişam siyerinden aklediyorlar bunları. Sahabenin ilk öğrettiği söz, اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَرْتُ بِالْتَاغُوتِ sözüydü çocuklarına. Konuşur konuşmaz çocuklarını bu sözü ezberletiyordular. Allah'a iman ettim, tağuta küfür ettim. Tağut deyince tavuk zannediyorlar şimdikiler. Üç yaşında çocukların sahabe döneminde anladığı şeyi anlamaktan aciz insanlar topluluğun arasında yaşıyoruz bugün. O yüzden bizim hak olan bilgiyi, hak olan bilgiyi, tevhidi çocuklarımıza miras bırakmamız lazım. Her birini Allah'ın dinine kurban etmemiz lazım. İlmiyle, bilgi donanımıyla, cesaretiyle, Allah korkusuyla, ihlasıyla ve takvasıyla, her şeyiyle donanımlı Müslüman olması lazım bu çocukların. Yani özet ifadeyle her birinin Allah'ın askeri olması lazım. Gerektiğinde anne babasından, kardeşlerinden yıllarca uzak durabilmesi lazım, hicret edebilmesi lazım. Gerektiğinde... Kadın gibi mızmızlayıp ağlayan değil, acılara, sıkıntılara sabreden, daha küçük yaştan olgunlaşan insanlar olması lazım. İnsanlar arasında ahlak, edep ve insanlık bakımından en olgun insanlar, en çok başına bela ve musibet gelen insanlardır. O yüzden peygamberler en kamil insanlardır. Niye en büyük musibetler ve belalar onların başına gelmiştir? Aman çocuğumun eli yanmasın, aman çocuğumun, Üşümesin, aman çocuğunun keyfi kaçmasın, aman anasını özlemiştir, aman babasını özlemiştir ile çocuk yetişmez. Allah'a asker yetişmez. Sadece müşriklerin kafayı yerleştirdiği üzere ev içerisinde embesil bir çocuk yetişir. Böcekten korkan, geçen taştan korkan bir çocuk yetişir. Niye yetişecek başka? Ama 12-13 yaşından beri İslami hareketin içerisinde, cemaatin içerisinde, davetin içerisinde he? yetişen bir çocuk, babası hapsedilmiş, amcası şehit olmuş, kardeşi işkence görmüş, he? annesi dul kalmış, bacısı dul kalmış, herkes bunlara sabretmiş belalar, sıkıntılar. Böyle bir çocuğun kemaletiyle Laylalom yetişen bir çocuğun kemaliyeti biri olur mu? Olmaz. O zaman herkes Allah'a kurban etsin çocuklarını. Hanginiz çocuğu doğduğu zaman Allah'a secde edip diyor ki Meryem'in dedi, Meryem annesinin dediği gibi İmran hanımı Enni وَدَعْتُهَا لَكَ فَتَقَبَّلَهَا مِنِّي بِقَبُولٍ hasen. Ben onu senin için doğurdum ya Rabbi diyor İmran'ın karısı. Ben onu sana kurban ediyorum benden kabul et güzel bir şekilde. Kim secdeye kapanıp evladı için bunu söylüyor. Allah'ın verdiği evlat için. Ya Rabbi senin. Benim değil vallahi. Ölecek senin için. Öldüyse de sabredeceğim. Verdim, veren sensin. Ne yapayım? Yolda giderken trafik kazasında da ölebilir. Binanın yanından geçerken saksız düşüp kafasına da ölebilir. E boşver bir kere ölecek zaten Allah için ölsün onda da. Ne olur yani çocuk Allah'a kurban edilse. Ama müşrik mantığı... Ta Adem'in cehenneme giden oğlundan geliyor. İyileri şeytanlara, kötüleri Allah'a. O yüzden Habil'e en güzellerini getirip Allah'a kurban etti. Kabil getirip en kötülerini Allah'a kurban etti. Allah da Habil'inkini kabul etti dedi. Allah takva sahiplerinden kabul eder. Dedi vallahi seni öldüreceğim senin yüzünden kabul etmedi. Bak bir de suçu kardeşine atıyor. Ya sen adam oldun da Allah seninkini mi kabul etmedi? Sen Allah'a güzel kurban verdin de Allah seninkini mi kabul etmedi? Akıllı çocuklarını okula okusun bilmem doktor mühendis bir şey olsun diye gönderip de aptal geri zekalı ne kadar ezilmiş çocuk varsa ya bu adam adam olamadı bari gitsin dinini öğrensin iki kelime Kur'an okusun. Niye? Aptalların dini mi bu din? Türkiye'de cumhuriyet kurulduğu zaman Osmanlı'nın yıkıldığı dönemde ne kadar kör topal sağır ne kadar toplumun aşağıladığı ahmak adam varsa hepsini imam yaptılar insanların kafalarını dejenere etmek için. Haklı adam böyle düşünmekte. Ne kadar geri zekalı varsa imam yaptılar maaş bağladılar. Ne kadar akıldan mahrum ahmak varsa hepsini böyle yaptılar. Dediler aha bak din adamlar. Akıllı kafirler de bunları görüp dediler din böyle yapıyorsa adam biz o dini kabul etmiyoruz dediler. O yüzden üniversite gençliğinin yüzde sekseni doksanı komünist ateist kafirler. Bir de adam olsun diye gönderiyorlar üniversiteye çocuklarını. Kendi elleriyle kendi çukurlarını kazıyorlar. Her birinin anası, babası, sakallı, bilmem namaz kılan, çarşı... La, en azından la ilahe illallah diyorlar. Yani en kötü bu var yanında. Ne oldu çocukları? Şeytanlar aldılar, şeytanlar yetiştirdiler. Şeytan bunu çok iyi bildiği için sihirbaz bana bir çocuk ver dedi yetiştireyim. Tabi çocuk da zeki bir çocuk, akıllı bir çocuk. O da seçilmiş bir çocuk yani insanlar arasında... Geliyor sihirbazın yanına, bakıyor sihirler falan, kehanetler şöyle böyle, çok da hoşuna gidiyor. Akıllı adamın hoşuna gider böyle esrar rengiz şeyler. Yolda gidip gelirken rahibin biriyle karşılaşıyor. Mağaraya çekilmiş, Allah'ın kitabını okuyor, ibadet ediyor, insanların şerrinden uzaklaşmış, ibadete çekilmiş, Rabbiyle baş başa. Çocuğu görünce sihirler yapıyor. Çocuğa diyor nereden öğrendin diyor ben diyor kralın sihirbazının yardımcısıyım bana bırakacak bu işi. O da ona bunun batıllığını anlatıyor <gülüyor> mağarada. Tabi çocuk sihirbaz her gidip gelirken rahibe uğruyor ve uğrayıp oturduğu rahibi dinlediği süreler yavaş yavaş uzamaya başlıyor. Yani ilk başta öyle de işte bu senin gibi konuşan çok hacı var işte sen de konuşuyorsun onlar gibi. Sonra ikincisinde bakıyor, hikmet var bu sözlerde, hayır var bu sözlerde, güzellik var bu sözlerde. Maslahat var insanlara bu sözlerde. Uzadıkça uzıyor. Tabi bu sefer annesine geç kalıyor, sihirbaza geç kalıyor. Sihirbazla, rahip de söz almış kimseye söyleme niye? Söyleme arkadaş yani Müslümanların canı çok değerli. Kafirler buldu mu öldürüyorlar. Şimdi öldürmüyorlar gibi görünse de her yerde Müslüman öldürüyorlar. Bak adamlar Çeçenistan'da zamanında Rusya'ya karşı savaşmışlar. KGB ajanları geliyorlar İstanbul'a. Devlet bir de milletin aklıyla alay eder gibi onlara ana haber bültenine çıkartıyor. Suriye siyaseti gereği Suriye ile Rusya'ya yakın diye. Hemen video koyuyorlar işte KGB ajanları şu tarihte girdiler şu havalimanından. Şöyle araba kiraladılar şu semtlerde 3 saat gezdiler. Adamı vurdular ondan sonra izlerine rastlanmadı. Yani oraya kadar izlerini buldun ondan sonra bu devlet aptal bilmiyor nereye gittiğini. Ya çok da umurundaydı iki tane sakallıyı kafasına sıkmışlar yani. Devletin çok da umurunda. Devlet kendi sıkıyor yeri geldi mi o sakalların kafasına. Ondan sonra onun bunun üstüne atıyor. O yaptı bu yaptı diyor yani. İmanları sebebiyle öldürülen insanlar sadece geçmişte değil bugün de zaten sabitler. Ardından çocuk rahipten hayırları öğrenince tabii çelişki başlıyor bu sefer. Ya diyor sihirbaz mı doğru söylüyor rahip mi? İkisi de tam zıt şeyler anlatıyor. Biri hak biri batıl. Şimdi çocuklarını okula gönderip de diyenler var ya biz koruyoruz. Onlara diyoruz ki oğlum bak Atatürk kafirdir. Oğlum bak demokrasi küfürdür. Oğlum bak şu böyledir. Ya senin çocuğun bu hadisteki iman sahibi olacak bu çocuktan daha hayırlı bir çocuk mu? Va, o çocuk ikilem yaşamış. Şimdi hadisin devamındaki imtihana kadar karar kılamamış da. Senin çocuğun nasıl ayırtın hak batıl? Nasıl batıldan kendini uzak tutsun senin çocuğun? Cebine 200 milyonluk bankını koyup bakkala göndermez amca. Niye kaybeder? Çocuktur. Ama imanı koyup gönderiyor. Niye? 200 milyon kadar değeri yok ki imanın tevhidini adamın gözünde. Ne olmuş? Ha düşürmüş yolda çocuk, ha düşürmemiş. Okulda 6 saatte, haftada 5 günden. Birileri var ya bizi aşırılıkla itham ediyor. Ya siz çocuğunu okula gönderen Müslümanlar tekfir ediyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Ne oldu sizin çocuklarınız? Çocuklarınız ayrı dinde, karılarınız ayrı dinde, kendileriniz ayrı dindesiniz. He? Peygamberin getirdiği İslam böyle miydi? Peygamberin getirdiği tevhid böyle miydi? Bir eve girdi mi bitiyordu, devrim oluyordu, her şey değişiyordu artık. Çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği, herkes artık İslam'a kurban oluyordu. O yüzden o... Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda ya kadınlar çocuklarını gönderiyordular. Kocalarını, kardeşlerini şehit olsunlar diye. Sormuyordular onlar şehit oldu mu diye. Diyordular, peygamber şehit oldu mu? Peygamber öldü mü? Ona haber var. Bırak. Kocam şehit olmuş kardeş. Ne olur yani bir tane asker gitmiş ya. O kadar peygamberin kanının yanında önemli bir kan mı yani? E öyle kadınlar yetiştirdi peygamber Sasan. ve öyle çocuklar İbni Abbas İbni Mesud gibi çocuklar yetiştirdi peygamber. Sasan. İki günde yetişmedi bu çocuklar. İki günde yetişmedi bu kadına. Büyük sıkıntılarla yetiştiler. Netice itibariyle çocuk hak batıl arasında gidip geldi. Gidip gelince bir gün yolda gidiyorken büyük bir hayvan insanların yoluna oturmuş. Allah'a da temenni ediyor. Hep dua ediyor. Bak yani kafirken bile Allah'tan gafil değil. Ateist değil yani. Millet kafirliği sadece ateizm zannediyor ya öyle bir şey yok. Dua diyor Ya Rabbi diyor eğer rahibin yaptığı sana sevimliyse rahibin Rabbin adıyla deyip atıyorum diyor taşı bu hayvanı kaldır. Kaldırıyor taşı hayvan yerinden kalkıyor gidiyor insanlardan bu eza yok oluyor. Çocuk o zaman artık karar kılıyor ki bu haktır. Tabi diyor ki rahibi ona sakın benim yerimi söyleme. Kim sana derse kim öğretiyor bunları söyleme. Niye? Şeytanlar toplu öyle. Hemen çocuğun biri tevhid öğrenecek. Ana baba hemen ciyaklamaya başlıyor. Hemen ya kimler aklını yıkamış? Bizim sakallılar işte bizim çocukların beynini yıkamışlar. O kadar pisletmişsiniz ki yıkamak gerekiyor. Ne yapalım? Başka türlü çıkmıyor pislikle. Yani inkar etmiyoruz yıkadığımız. O yüzden 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir tane kadın getirmişler şahit diye, şikayetçi diye. Hakim diyor söyle diyor senin e, oğlun diyor beynini yıkamışlar işte terörist yapmışlar. Diyor Yok diyor benim oğluma bir tane kitap vermişler. O da hani namaza falan başladı. Sonra zaten gitmiyor diyor artık yani. Ben diyor hani bağırıp çağırdıktan sonra oğlum daha gitmedi diyor. Ben bu çocukları tanımam. Niye getirdiniz şikayetçi diye buraya? Şeytanın yaptığı baskıya bak insanları haktan alıkoymak için. Ve hadis tabii ki devam ediyor. Çocuk artık hakka Karar kılınca artık hakkı beyan etmeye kalkıyor. O gün diyor rahip sen benden hayırlısın. Burada da açık bir delil var ki çok bilen hayırlı değildir, çok amel eden hayırlıdır. Çünkü çocuk rahibin talebesidir, rahip hocadır. Ama imanda çocuk talebe hocadan daha üstündür. Çünkü onun katında amel var. Emri bil maruf nehyanin nunker <gülüyor> için ayağa kalktı. Kralın öldürme tehdidine rağmen. Hadis bu konuda çok açıktır gören gözler için. İlim değil amel esastır. İmanda ilim değil amel esastır. İlim olmazsa olmazdır ama ilim sahiplerinin arasında amel sahipleri üstün olanlardır, yüce olanlardır. O yüzden diyor ki bugün sen benden hayırlısın. Niye? Artık hakkı kıyama kalktı. Tabii çocuk rukiye yapıyor. Ki peygamberin mesleği, peygamber sallallahu aleyhi ve ve diğer peygamberlerin yaptığı iştir bu. İncil nüshalarında dahi İsa aleyhisselamın işte insanları iyileştirdiği, işte ölüyü dirilttiği, sonra cilt hastalığı olan, şimdi adı değişiyor egzama bilmem ne falan diyorlar, abraş hastalığı. Onu düzelttiği, işte körleri iyileştirdiği falan buna benzer rivayetler var. İncil'de de sabit, bu çocuk hakkında da sabit. Bunların yaptığı şey peygamberin yaptığı şey, rukye, şer'i rukye. Allah'ın sözleriyle, peygamberin yaptığı zikirlerle, dualarla beraber Allah'tan şifa talep etmek. Zaten sebepler sonuç değildir. Ama ahmak müşrik bir kavim bunu bilmez. Bizim bir tane yeğen var. Babası İslam üzere değil. Çocuğa İslam anlattık. Okula gidiyor. Diyor ki ben diyor hani babam e, puta secdeye gönderiyor. Ben kendim olsam gitmeyeceğim. Ben puta secde etmek istemiyorum diyen bir çocuk yani. Hoca da anlatıyor derste işte. Atatürk geldi böyle devrimler, inkılaplar yaptı vesaire. Diyor ki üfürükçüler vardı onları da gönderdi peygamberin yaptığı işe ve peygamberlerin yaptığı işe üfürükçülük adını koyuyor tabi şarlatanlar yok mu var bu işi istismar eden e, dinin hangi şiarı istismar edilmemiş ki insanlar tarafından diyor ki çocuğun biri kalkıp ya benim annemin elinde sivilce vardı hocanın biri okudu geçti o da demiş ki yani geçeceği varmış ondan geçmiş okumayla geçmez bizim yerinde parmak kaldırmış demiş hocam o zaman ilaç da içmeyelim Geçeği var ondan geçiyor. İlaç geçirdiğinden değildir ki demiş yani. Kıp kırmızı olmuş, utanmış çocuğu otutturmuş aşağı. Yedi yaşında çocuk kadar kafası basmayan kafirler bunlar. O yüzden sebep sonuç değildir. Şifa Allah'ın kaderiyle gelir, Allah'ın kaderiyle gider. Tabii ki sebepleri elde etmek emrolunmuştur. Yani şer'i rukye bu sebeplerden bir tanesidir. İsa aleyhisselam'da bu Müslim'deki sahih çocuk da meşru olan sebebi elde ederek Allah'a dua ettiler ki Rukye'nin şer'i ıslilahtaki tanımı İbn-i belirttiği gibi Allah'tan dua ile şifa talemidir. E şimdi kim Allah'a yakınsa salihse onun duası daha çabuk kabul olur. Kim Allah'a daha yakınsa onun duası daha çabuk kabul olur. Çocuk kendine gelen hastaları iyi ediyordu ama tevhide anlatıyordu o şartla. Diyordu ki bak ben sana için dua ederim. Şafi Allah'tır. Ben sana şifa veremem. Ama bak ben böyle bir dine inanıyorum. Haberin olsun. Ve niceleri iman ettiler. Ta kralın vezirine kadar. Kördü. Çocuk dua etti iyileştirdi. Tabi vezir gözleri açılmış gelince diyor. Gözlerim açıldı şöyle oldu böyle oldu. Kim yaptı falan yaptı. Ben alemler Rabbine iman ettim falan deyince adamı şehit ediyor. İdam ettiriyor adam da imanında sebat ediyor. Gördüğü zulümden dolayı geri adım atmıyor. Bugün affedersin ya sadece böyle gelip polis soru soruyor yani. İşte falanlara takılıyormuşsun bak akıllı ol. Adam zannedersin siyahi peşine ajan takmış hani susturucularla geziyorlar in, gördükleri yerde aşağı indirecekler. Hani öyle bir baskı altında ya affedersin kıtırık bir polis gelmiş iki tane soru soruyor ya herkese soruyorlar. Sana da sorsunlar. ne olur ki yani? Ankebut suresinde Allah subhanahu teala diyor ki insanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ucundan kenarından kıyısından ibadet ederler. İmanları ucundan kıyısından kenarındandır. Bir eziyet gelirse onlara kafirlerden, onlar kafirlerin insanların ezasını Allah'ın azabı sayar da korkar geri adım atarlar. Gerisin geri dönerler. Bu insanlar o insanlardır. Allah'a kıyısından kenarından ibadet eden insanlardır. O yüzden müminlere hizipler, gruplar toplanıp geldikleri zaman dediler ki: İnne nersak ceme ala cema ulakum, İnsanlar toplanmış geliyorlar sizi öldürmeye, savaşa gelmişler. Bugün Suriye'de Müslümanların üzerine gelmiyor mu kafirler topluluğu? Beşer Esad'ın adamları bir taraftan, Şii kafirler bir taraftan. Ayrı bir taraftan Amerika ağzını sulara akarak bekliyor. Bekliyor ki biraz daha güçleri kırılsın. NATO barış gücüyle oraya girsinler. Orada ne varsa götürsünler aslan payını. He? Hepsi ağzının sularıyla bakıyorlar Müslümanlara. 3-5 tane adam var o kadar. O 3-5 taneyi yemek için sabırla bekliyorlar her biri. <gülüyor> i̇şte, şüphesiz insanlar toplanmış işte üzerimize geliyorlar. Oradakiler bizim gibi inanan insanlar, He? Bunun için mücadele eden insanlar. Onlardan mı korkacak? Allah diyor ki ayetin devamında. O müminler dediler ki, o müminler için Allah diyor ki, wa mazaduhum illa imane wa İman ve teslimiyetten başka bir şey arttırmadı. Dediler ki, hada mawaadan Allahu arasulu bu. Allah ve Rasul'un vaad ettiği gündür işte. Ben de Allah ve Rasul'un vaad ettiğini vaad ediyorum. İşte Hazaplar toplanmış geliyorlar. Sahabeye toplanıp geldikleri gibi. Az bir Müslüman sabredecek. Ölmeye sabredecek. Mal vermeye sabredecek. Sab Ezarlara sabredecek ki Allah birilerinin sırtında bu dini kaldırsın. Ya hak ederiz bizim sırtımızda kaldırır ya da hak eden başka kavimlerle kaldırır. Allah bu bayrağı kaldıracak. Allah diledi. Her yerde bu böyle. Ama sabreden bir toplumda. Çocuk sabretti işte. Krala hüccetinde devam etti. Kral onu öldürtmek için gönderdi. Allah da kerametler verdi. Denize gönderdi. Çocuk denizden sağlam döndü. Uçuruma gönderdi. Askerler ölmüş. Kendisi tek geldi. Nasıl öldüreceğim seni deyip artık çaresizlikten böyle kafasını duvarlara vurmaya başlayınca diyor. Bütün halkı topla. O zaman diyor ben sana söyleyeceğim nasıl olacağını. Şimdi Müslüman davette bütün meşru sebepleri kullanır. Bu davetin aslında bir metodudur. Tamam çocuk krala, kralın yanındakilere belli bir kesime hitap etmiş de halkın tamamına daha ulaşamamış. Nasıl yapacak bunu? Böyle bir fırsat kolladı. Dedi ki topla insanları orada diyeceksin ki. Tabi duyuldu. Adamın biri idam edilecek. Niye? Böyle böyle diyormuş. Ondan idam edecekler. Böyle böyle fikirleri varmış. Böyle böyle insanları örgütlüyormuş. He? Ardından ok kattı isabet etmedi. Gene keramet Allah spanavatlar koruyor. Diyor hani öldürecektim diyeceksin ki çocuğun Rabb'in adıyla. Oku çekip çocuğun Rabb'in adıyla diye sesli bir şekilde söyleyince çocuk orada şehit oluyor. Tabi burada da Müslüman'ın maslahat olduğu zaman tahakkuk ettiği zaman kendi canını feda etmesinin delili vardır. Kendi canını feda etmesinin delili vardır. Ha bugün insanlar var işte. Savaş meydanına dalıyorlar. Fedayiler var mesela. İttiham yapıldığı zaman, saldırı yapıldığı zaman kafir birliğe askeri bir birlik var. Amerika askeri birliği mesela. NATO'nun askeri birliği var. Beşar Esad'ın askeri birliği var. Tağutların o kadar çok dili, ırkı, meşrebi var ki. Tağut bir birlik var yani. Oraya saldıracaklar. Dört beş tane fedai lazım ki kapıyı açsınlar arkadan ordu saldırsın ya. Yani. O dört beş feday ölüme gidiyorlar zaten. Niye? Açık hedef. Onlar gidene kadar 50 tane kurşun yiyorlar zaten. Hani yaralı gidebildiği kadar zarar verebildiği kadar veriyor. Bu Enes bin Nadır'ın yaptığıydı Uhud günü. Düşmanların arasına daldı. O kadar kılıç darbesi yedi ki kız kardeşi parmaklarından tanıyabildi onu. Yüzünde öyle tanınmaz hale getirmişler kılıçtan. 70 kişinin arasına niye dalıyor? Bilmiyor mu ölecek orada? Ya bir kılıçla 70 kılıca karşı ne yapabilirsin? Hiçbir şey ama orada bir maslahat vardı. Onun için oraya girdi. Veya İbn-i Kesir'in İslam tarihinde naklettiği gibi İslam orduları dört halifenin döneminde bazı önemli şeylerin kafirlerin eline geçmemesi için gemiyi batırıp mesela şey yapmışlar. E siz söyleyin adını. Orada kafirlerin eline geçmemişler mesela. Şehit olmuşlar o şekilde. Ya yani buna benzer şer'i deliller çoktur. Ama tabii bu iktihatla yapılması lazım. E, maslahat olması lazım. Yoksa her önüne gelenin yapabileceği bir şey değil. Herkesin fetvasını verebileceği bir şey değil. Netice itibariyle burada hadisin bu kısmında da bu ibret vardır. Bu delil vardır yani. Müslüman kendi canını Allah yolunda yeri geldiğinde feda edebilir. Hatta bunun mesela o kadar güzel bir örneği var ki yani. Hani kardeşim biri Irak'ta bir CIA üstüne bir baskın yapıyor. Kamyonun arkası patlayıcı dolu. Allah'ın taktiği basıyor patlıyor ama arkadaş Amerikalıların içine düşüyor ölmüyor orada. O kadar yüzlerce adam ölüyor o ölmüyor fırlıyor. Onlar da oradan geçen bir halktan biri diye yaralı diye hastaneye götürüyorlar adamı. Tedavi ediyorlar evine geri gönderiyorlar sapa sağlam dönüyor. Şaka gibi gerçek. Şaka değil yani. Hikaye de değil efsane de değil bu din yani. Adam Rabbi için gitmiş oraya. Niye? Bu kadar Müslümanın kanını döküyorlar. Bu kadar namusat zaten saldırıyorlar. Bu kadar insanla işkence yapıyorlar. Yani Amerika sadece oraya buraya işkence zulmünü yapmıyor ki. Herkes rapor vermeye Amerika'ya gidiyor. Yani Türkiye'de Amerika yok mu zannediyorsunuz? E var işte başındaki adamlar rapor vermeye gidiyorlar. Bilgi, istihbarat paylaşıyorlar. Ya affedersin Amerika CIA'yı işte uluslararası istihbarat birimi senin benim dosyamı tutmuş yazıyor falanın falan Arası iyidir diye vatan emniyet Müdürlüğüne gelip fotoğraf koyuyorlar yazılar koyuyorlar bak sen falan adam mı oturmuş kalkmışın Amerikalı yetkililer nereden biliyor adam nereden tanıyor beni buradaki uşaklarından biliyor nereden bilecek buradaki köpeklerinden biliyor yani kandıra Cezaevine niye helikopter iniyor da siyahi helikopteri insanları sorgulatıp geri dönüyorlar babaların oğulları mı? E onları oraya getiren onlar zaten. Onların desteği olmadan oraya gelebilirler Netice itibariyle küfür tek millet. Onlar İslam ehline saldırıyorlar. Tabi çocuk böyle bir kerameti ortaya koyunca insanlar çocuğun anlattığı dinin hak olduğuna görüyorlar, iman ediyorlar ki o kerametlerden çok yaşadık. Müslümanlar üzerinde çok gördük. Ardından halk iman edince, bunu görünce halkın iman ettiğini kral emrediyor askerlere. Ve Pendekler kazdırıyor, ateş yakdırıyor ve ateşe insanlara atıyor. Orada işte konuşan üç çocuktan bir tanesi konuşuyor. Annesi ateşe atlayıp küfretmek arasında gidip geldiğinde kucağında be kundaktaki bebeğiyle kundaktaki bebek konuşup diyor ki anneciğim sen hak üzeresin sakın geri dönme ateşe atla diyor. Ve kadın ateşe atlıyor o halde. Bile bile. Gene canlı feda ediyor orada imanı için. Ve kıssa bu şekilde zaten müfessirler katında meşhurdur. Avam katında da meşhurdur. Artık bunun filmleri, çizgi filmleri yapılmış. Herkes çoluk çocuğa kadar biliyor bu kıssayı. Allah subhanahu ve o kıssadaki çocuk gibi iman versin bize. Allah hakta bizi sebat ettirsin Celle Celaluhu. Bizden önceki ümmetler getirilirdi de kör de kafalarından ortadan ikiye ayrılırlardı. Toprağa gömülürler de gene dinlerinden dönmezlerdi. Bugün affedersin iki tane polis sorgusuna girdiğinde böyle elleri ayakları birbirine dolaşan titreyen adamlar var ya onlar münafık kafirler. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaklarını din günü görecekler. Asıl korkulması gerekenin kim olduğunu ölünce görecekler. Daha ölüm meleğini görür görmez bu dünyadan çıkar çıkmaz anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. En fazla öldürecekler zaten öleceksiniz yani. En fazla öldürecekler. İşkence yapsalar bayılacaksın zaten. İnsan bir yere kadar kaldırır yani. Oradan sonrası yok. Bayıldın mı bırakacaklar ayılasın diye. Ayıldın mı bir daha bayılacaklar biraz daha. He? Kolay değil. Ben de insanın, ben de nefis taşıyorum, ben de korkuyorum. E korkuyorum diye geri mi adım atayım? Ne yapayım? Allah'tan yardım diliyoruz. Allah'tan sebat diliyoruz. Peygamberin dilediği sebatı diliyoruz. Çünkü iman elinde taşıdığın kork. Onu tutmak çok zor. O koru tutmak çok zor. İnsanın elini yakıyor, kendini yakıyor. Ya o koru tutacağız, neye söz verdiğimizi bileceğiz. Hep hatırlayacağız, tekrar tekrar hatırlayacağız. Hangi anlaşmanın altına imza attığımızı hepimiz hatırlayacağız. Şu an hatırlattığım gibi hatırlayacağız. Ölene, ölene kadar hatırlayacağız. Öyle bir anlaşma imzaladınız ki kanınızı vermek üzere. Korkuları kenara bırakmak üzere bir anlaşma imzaladınız Allah'la اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ فَيُقْتَلُونَ Allah satın aldı müminlerin canlarını ve mallarını. Onlar Allah yolunda savaşır, öldürür ve öldürülürler. Ali İmran suresinde dediği gibi nice peygamberler vardı onların beraberindeki rabbaniler. Allah yolunda savaşçılar öldüler ve öldürüldüler. Korkakların anlattığı din korkaklığın dinidir. İslam dini değildir. Cennet korkakların değil, kahramanların yeridir, ces cesur insanların yeridir. Sahabe devleti kurduktan sonra at sırtından indiler mi? Amr İbnü'l-As Mısır'ı fethetmeye gitti. Ebubedr i̇bnül Cerrah Şam'ı fethetmeye gitti. Bunların hepsi Bedir'e, Uhud'a, Hendek gazvesine katılmış adamlar. 10 sene peygamberle beraber savaşmış adamlar aleyhissalatü vesselamlar niye demediler tamam devlet olduk güç olduk mallar biraz da yeni bitme bebeler savaşsın bırakalım biz bu işi biraz da onlar gitsinler biz zaten yapacağımızı yaptık demediler ordunun başında atın üstünde ellerinde kılıçla düşmanın üzerine yürüdüler bırakmadılar Cihatsız bir din tevhidsiz amele benzer İbn-i Teyme'nin dediği gibi rahmehullah, Allah kitabı indirdi ölçü mizan olsun diye. Yani ilmi, şeriatı indirdi Allah, ölçü mizan olsun diye. Ama o mizanı, o ölçüyü demir destekler. Demir olmadan olmaz bu iş. Allah hadid suresi indirmiş, hadid Arapça demir demek. O surenin içinde de diyor ki, biz demiri indirdik. Onunla çok büyük bir kuvvet vardır. Hemen ardına diyor ki: "Valiye alem Allahu men yansurahu." Allah bunu böyle yaptı ki demiri indirdi, demirde güç kıldı ki kim ona yardım edecek ortaya çıksın. Kim Allah'ın dinine yardım edecek ortaya çıksın. Demirle yardım edecek Allah'ın dinine ortaya çıksın. Polyanla gibi sadece dinler arası diyalog gibi akşama kadar adam Rabbimize küfürsün, peygamberimize küfürsün. Argo tabiriyle böyle pişmiş kelle gibi sırıtarak adama gene gülelim, tebessüm edelim. Kardeş, canım, cicim. Öyle bir din yok. Peygamber öyle bir din getirmedi aleyhissalatü vesselam. Sahabenin siyerini kim okursa suikastten başka bir şey görmez. Allah'a söven, peygambere söven nice kafiri sahabe suikastla öldüren. Muhammed e, Yahudilerin lideri. Kabe İbni Eşref kâb neşrefin Muhammed bin Meslem'e katletti. Suikast borç para alacağım diye gitti yanına bak kandırdı. Yalan mı? Yalan. Yalan üç yerde caiz. Biri savaşta düşmana karşı. Gitti kandırdı dedi borç para istiyorum az gelse, ne kadar güzel korkuyorsun derken hançeri tam kalbinin arka tarafına soktu Muhammed bin Meslem'e. Gene kadının biri erkek değil kadının biri diliyle hicvediyordu peygambere. Şiirlerinde hakaret ediyordu. Hatta Müslümanların kadınlarının namusunu diline almıştı. Halid ibnül Velid kafasını kestirdi sahabe. Dedi bana kafasını getirin, mızrağa sokup insanlar arasında gezdirin onu dedi. Sonra onu çorba yapıp kaynattı o kelleyi. Sahabenin hayatına bakan, peygamberin hayatına bakan bundan başkasını görmez. Polyanla dini, İslam dini değil. Bu din ciddi adamların dini. Gerçekten bu dini yaşayacak insanların din. Gerçekten Allah'a kul olacak insanların din. Savaştan kaçmakla savaştan kurtulunmaz. Şurada 3 sene öncesine kadar Suriye'de her 5 kişiden 3'ü istihbarat devlete çalışıyor. Karı koca devlet hakkında birbirine konuşamıyor diyordu insanlar. Aman beş ara şikayet eder de idam ederler diye. Korktular kaçtılar senelerce bu savaştan. Peki kurtuldular mı? Allah dileyince getirdi zaten oraya kaderle. Bak şimdi karılarına tecavüz ediyorlar, kızlarına tecavüz ediyor beşer askerleri. Kurtuldular mı savaştan kaçmakla savaşla. Yarın o savaşları bu toprakları da getirecek aynı şer güçler. Irak'a götürdükleri gibi, Lübnan'a götürdükleri gibi ta Büyük İsrail'in kuruluşuna kadar vaat edilen topraklar aslında Fırat'ta Dicle'de var. Kusura bakmayın onlar da Türkiye'nin sınırında. Mecburlar yani e, 50 sene sonra olur 60 sene 70 sene onu Allah bilir ama öyle böyle getirecekler peki kaçmakla kurtulacak mısın yok yarın karına tecavüz ettiğinde ne yapacaksın yarın çocuğuna işkence yaptığında sana işkence yaptığında ne yapacaksın kurtuldun mu savaştan kaçmakla yok bak geldi çattı kapını çaldı o seni. Bize şeytanlar müşrikler şöyle bir hayatı aşılamışlar. Adam doğar, okul okur, üniversite bitirir, evlenir, çoluk çocuğa karışır, emekli olur, yatağında moruk olarak ölür. Bunun haricinde yaşam sıkıntılı yaşamdır, Müslümanın yaşamı değildir, Müslüman öyle bir yaşama girmez. Kafamıza bunu sokmuşlar. Herkesin hedefinde emekli ol olacak kadar yaşlanmak. Emekli olduktan sonra işte böyle tolunu, işte çoluğu çocuğu alıp torunları böyle aman bir de memlekette bir yazlık evimiz varsa yeşillikte iki katlı da böyle bir yazlık dikmişiz. Yeşil yaylaya da çıkarız gideriz deniz kenarında mangalımızı da yaparız. Ha, ne güzel yani bir cennette de aynısını yaparız. Villamız olur köşkümüz olur. Geliriz gideriz birbirimize mangal yaparız. Ya böyle bir din yok. Vallahi böyle bir din yok ya. Yani. Akıl sahipleri böyle bir dine iman etmezler. Ben böyle bir dine iman etmiyorum. Hem dünyada sen bunu yapacaksın ama ahirette sana verecekler. Yok öyle bir şey. Allah ayeti kerimelerde birçok kere diyor ki La kawfuna alehin wa lahum yahzenun. Onlar da korku yoktur. Onlar üzülmezlerdi. Öyle. Onlara korku yoktur. Onlar üzülmezlerdi. Kim onlar? Dünyadayken korkan müminler, Allah ayette diyor Allah müminlerin korkularını emniyete ve emana çevirmeye kadirdir. Çünkü sahabe korktular. Sahabe diyor ki biz Mekke'deyken öyle korkardık ki Mekke'li bir müşrik bizi sokakta görecek, tokatlayacak. Bize diyecek ki de ki şu sinek benim Rabbimdir. Biz diyor Medine'ye hicret ettik gene korkuyorduk her an düşmanlar basacak bizi öldürecekler diye. Ama silahımızla yatıyorduk. Onun verdiği bir güven vardı diyor. Allah onların korkularını artık güç olduktan sonra, kafirler onların dinlerinden ümit kestikten sonra, Allah onların korkularını emana çevirdi. İşte ölünce de, bu bütün yaşadığımız korkuların hepsi emniyete dönecek ölüm anında. Daha canımız çıkıyorken. Yolda giderken arabada çarpabilir, ölebilirsin. Burada oturuyorken de şimdi ecel gelebilir, ölebilirsin. Ne oldu korkuların? Ondan kork, bundan kork. Hiçbiri başına gelmeden ölmüş olacaksın ama dinsiz öleceksin belki. O yüzden akıl sahipleri Allah'tan korkarlar. Akıl sahipleri Allah'tan başkasından korkmazlar. Allah bizi kendisinden hakkıyla korkanlardan kılsın. Ve e, 8. ayet وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Onlardan, alemden Rabbi olan Allah'a iman etmelerinden başka hiçbir sebepten dolayı intikam almadılar. Bugün bizden aldıkları gibi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ Ardina عَرْضِنَا اَوْ لَتَعَوْدُونَ fi مِلَّتِنَا Bütün kafirler peygamberlerine dediler ki, ya bizim dinimize girersiniz ya da biz sizi bu beldeden çıkartırız. Bugün bize dedikleri gibi. Sakal koyuyorsan teröristsin, yaşayamazsın burada. Eğer hukuk düzenini kabul etmiyorsan yaşayamazsın burada. Halbuki Yahudi Hristiyan hiç kabul etmiyor. Yahudiler bu ülkede azınlık. Yahudi şeriatına, Tevrat'a göre muhakeme oluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti mahkemesine kararlarını sunuyorlar. Mahkeme sadece onaylayıp dosyaya koyuyor onu. Yahudi azınlık sayılıyor. Kürtler azınlık bu yüzden istiyorlar. Azınlık oldun mu kendi hukukunu çizersin. Bir ülkede bir topluluk azınlıksa onların kendi kendilerine yargılanma hakları vardır. Bana niye vermiyorlar? Ben de istiyorum mirasımı şeriata göre bölmek, cezai şeriata göre vermek. Yok sen yapamazsın. O kaf, çünkü kafirler tek bir millet. Her ne kadar Yahudilerle birbirlerini para için yeseler de, birbirlerine bazen dost bazen düşman olsalar da küfür tek bir millet. Hepsi toplanmış bizden intikam almak istiyorlar. Ve tek sebebi de alemler Rabbi olan Allah Subhanahu ve teala'ya imanımızdan başka bir şey değildir. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ O Allah ki, iman ettikleri müminlerin, kafirlerin bunun sebebiyle müslümanlara düşmanlık ettikleri Allah ki, yerler ve gökler O'nundur, mülkü O'nundur, O'nun elindedir. Ve Allah yapılan her şeye şahittir. Yani Allah unutmaz. وَمَا رَبُّكَ نَسِيَّا Senin Rabbin unutan değildir. Senin Rabbin Allah yolunda, Rabbin yolunda yaptığın infakı unutmaz. Senin Rabbin Allah yolunda yaptığın emri bil marufu unutmaz. Senin Rabbin onun yolunda yaptığın hayırları, çektiğin musibetlere karşı gösterdiğin sabırları Allah unutmaz. Senin Rabbin her şeye şahittir diyor Allah subhanahu Bu ne içindir? İhlasa teşvik etmek içindir. Çünkü bu musibetlerden ve belalardan ihlas kurtarır insanı. Başkası kurtarmaz. Allah subhanahu wa ve kendi nefsim ve sizin için talebim bizi ihlasla rızıklandırmasıdır. Bu belalarda ve musibetlerde bize afiyet vermesidir. Dinini dünyaya satan alçak hain kafirlerden kılmamasıdır. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yisifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.